Kıymetli arkadaşlar, dinleyenleri öncelikle hepinizi tekrardan saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyoruz. Gariplerin kitabı programdayız. Profesör, Doktor Etemci Veci hocamızla beraberiz. Ben sözü fazla uzatmadan hemen hocamıza dönmek istiyorum. Hocam, daha önceki programımızda Esad Efendi Hazretlerinin tarikatla alakalı görüşlerinden. İşte bir giriş yapılmıştı. Esad Efendi Hazretleri'nin tarikata delil olarak getirdiği ayetlerden bahsetmiştiniz. Dilerseniz bu bugün de yine tarikatla alakalı Esad Efendi Hazretleri başka hangi açıklamalarda bulunuyor? Hadislerden deliler getiriyor mu? Bunlardan bahsedebilir misiniz? Buyurun hocam. Euzubillah mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz "Setefteri kıyümmeti selasen ve 70 furkatan külluhu finnar illa wahidatan." Bu hadis-i şerifte peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyuruyor. Ümmetim 73 fırkaya ayrılacaktır. 73 bölük olacaktır. O fırkaların bölüklerin hepsi ateştedir, cehenneme girecektir. Bir tanesi müstesna. Sahabi İkram Peygamberimize sordu: Kimdir onlar ya, Resulallah? Peygamberimiz cevap verdi. benim ve ashabımın yolundan gidenlerdir. Yani hayatı yaşarken Kur'an ve sünnet diyenlerdir. Evet. Kur'an ve sünnetin dışına sapmayanlardır. Bu 73 fırka 73 sosyolojik efendime söyleyeyim bir yapılanma yani kültürel yapılanma 73. O her bir yapılanma Merkezine Kur'an-ı Kerim ve sünneti alırsa kurtulur. Almazsa kurtulamaz. Ve burada fırka deyince işte bölük, parça e, böyle anlamları var. Yani parçalanmayı ifade eden bir kelime var. Benden sonra ümmetim 73 fırkaya ayrılacaktır. Evet. İşte bu insanların yapısında e, kendisine özgün fikir üretip başkalarından temayüz etme özelliği var insanlarda. Her insan kendine göre yüniktir. Biriciktir. Bu biricikliği kendine özgü oluşu onun kendi yolunu rotasını çizmesi anlamına gelir. Ama kendisinde rota olarak koordinat olarak merkezde Kur'an ve sünnet olup O'nun merkeze alarak e, gidişini, yorotasını ayarlayan insanlar ahirette kurtulacaklar. Merkeze Kur'an-ı Kerim ve hadisi almayanlar, sünnete almayanlar kurtulamayacaktır. Ne? İşte Esad Eribli Hazretleri, e, Acilunin Keşfül Hafa 1. ciltinde 309-310. sayfalarında zikredilen bu hadis-i şerifi, e, Tarikat dediğimiz sosyolojik yapılanma dediğimiz bu özelliğe dikkat çekiyor. Yani külli hizbin mali ledihim ferihun herkes gönlü kimle rahat ediyorsa onlarla beraber bir araya gelir topluluk oluşturur. O oluşturma bir gruptur. Evet. Bu bir sosayeti. Mesela bugünkü sosyolojik dilde sosayeti olabilir mesela. Union dediğimiz birlik olabilir. Platform, dernek, vakıf, görüş, efendim bu gibi e, modern isimlerle tabir, tabir edebileceğimiz prototip bir sosyal ve sosyolojik altyapı oluşumuna e, ve bunun neticesi olan tarikata işaret eder bu hadis-i şerif. Evet. Yani kısaca anlatırsak e, böyle bir e, yapılanma İşte tarikata bu şekilde e, bu hadis şerif böyle bir e, özel yol ama peygamberimize bağlıyor Allah'a bağlı yol işte o ayrılan peygambere bağlı olan Allah'a bağlı olan o yol hak yoldur ve cennete gidecektir. Esad Efendi Hazretleri bu hadis şerifi bu şu şekilde yorumluyor diyor ki peygamber efendimiz ile ashabının arkadaşlarının izledikleri, sülük ettikleri şeriat ve tarikat yolunu gayretle ve sebatla yerine yeti getiremeyen kimselerin cehennem azabı ile azap olunacaklarını açıkça beyan buyurmaktadır. Yani, turtturduğunuz yol, şeriat ve tarikat yolu, peygamberin sünneti ve Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'e endeksli olması gerekir. Evet. Yine Esad Efendi'ye göre tarikat-ı Aliye'nin kaynağı esas itibariyle birdir. Bütün tarikatların tamamı tarikat-ı Muhammediye'dir. Çünkü şeriat belli, Kur'an belli. Ama o Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimizin yaşadığı gibi yaşamaya tarikata verilir. Dolayısıyla Peygamberimizi Kur'an-ı Kerim'i hayata aktarırken aktarma formunu Peygamberimize göre dizayn etmemiz tarikat bu. Daha baştaki derslerimizde biz anlatmıştık ki evet. tasavvuf nedir? Tasavvuf Kur'an'ı yaşamaktır. Eksik tanım. Doğru ama eksik. Tasavvuf Kur'an-ı Kerim'i okuyorum, anlıyorum. Ben Kur'an-ı Kerim'i okuyorum, anlıyorum ama benden daha iyi anlayan birisi var. Benden daha kimi anladı? Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem anladı. Hmm. Ben eksik anlayışımı, kuşatıcılığım yok benim aklımın. Çünkü e, vahya masar, kalbi selim sahibi değilim. Bir de 20. yüzyılın cehaletini yaşıyorum. Seyyid Uktub'un dediği gibi. Ve protestan kültürle Anglo-Sakson ...eğitim çarpıklığıyla çarpılmış bir kafa... ...Kur'an-ı Kerim'i düz anlayamaz... ...çarpık anlar... ...Kur'an-ı Kerim'i çarpık anlayanların... sayısı pek çok değil mi? Evet. O halde kime göre anlayacağız? İşte burada... ...Kur'an-ı Kerim'i... ...anlama konusunda birinci... ...primer referans... ...Hazreti Muhammed Mustafa... ...sallallahu aleyhi ah, ve sellem'dir. Evet. O nasıl anlamış? Biz de öyle anlayacağız... Peygamberimizin referansıyla Kur'an-ı Kerim'e gitmek kendi aklımızı referans almak yerine çünkü aklımızın e, yola çıkış yeri kirli, pozitivist seküler, anglosokson yapılanma sosyal çarpıklık 20. yüzyılın cehaleti bu kafayla Kur'an-ı Kerim size açmaz ve bu kafayla anladığınız İslam'dan da size hayır gelmez onun için Kur'an-ı Kerim'in en güzel tefsiri peygamberimizdir. Buradan hareket eden bütün tarikatlar, peygamberimizi e, Kur'an-ı Kerim'den sonra, e, Kur'an-ı Kerim yaşamak üzere, rol model referansı kabul ettikleri için, evet. tarikatların tamamı Muhammed Santiriktir. Allah'ın ve salli peygamberimizin merkezdedir. Yani kendine göre yaşamak değil, peygamberimizin yaşadığına yaşadığı İslam'ı yaşamaya çalışmak, peygamberimizin yaşadığı Kur'an-ı Kerim'i yaşamak. Hmm. Bu esastır. Zaten Kur'an-ı Kerim'de en azından ondan fazla ayet-i kerimede peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in rol modelliğine işaret eden ayetler mevcut. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ fi رَسُولِ اللّٰهِ عُسْوَةٌ Allah'ın Resulü'nde sizin için bir örnek rol model örnek var. Hmm. Onu kendinize örnek edininiz. Onu kendinize örnek alınsın. O işte ona benzemeye çalışacağız. O peygamberimize benzemeye çalışmanın manası Allah'a hakiki kul olmak demektir. Olay bitmiş. Hmm. İşte ah, hadis-i şerifte diyor. Bütün tarikatlar peygamberimizi referans aldığı için Kur'an'ı yaşamak konusunda Bütün tarikatlar tarikatı ı Yani peygamberimizi merkeze alarak İslam'ı yaşamak bu şekilde bütün tarikatların ortak paydası oluyor. Dolayısıyla tasavvufu da tarif ederken daha önce izah, izah, izah ettiğimiz gibi işte peygamberimizin hayatı Kur'an'dan ibaretti Hazreti Ayşe annemizin sözüne göre. Kanat ahlakuhi ibareten min kuran Ahlak Kur'an'dan ibaretti. Yani bir davranış mı yapıyor? O davranış Kur'an'da var. Bir şey mi konuşuyor? Kur'an'da var. Bir yorum mu yapıyor? Kur'an'a uygun. Bir şeye bakıyor? Kur'an'a uygun. Yürüyor mu? Kur'an'a uygun. Konuşuyor mu? Kur'an'a uygun. Homo Koranikus yani diye tabir ettiği Hayata bir, dönüşmüş şekli. Evet, yani Kur'an-ı Kerim'in e, teorik bir kitap olarak e, reel hayata hmm. teoriden kurtuluşu ve görüntüsü. Kur'an'ın gerçekliği nedir? Kur'an'ın gerçekliği Peygamberimiz tarafından yaşanmıştır. O gerçekliği yaşadığınız zaman otomatikman siz de Kur'an-ı Kerim'i yaşıyorsunuz. Bu yüzden Peygamberimizin bu ahlakı bize gerçekleşsin diye tasavvufi seyri sülükte bize ile hayrat okutturuluyor. Hmm. Şifai şerif okutturuluyor. Hadisler okutturuluyor. Salavatlar çektiriliyor. Ruhu Peygamberi'den den aksın ve o elde edilen enerjiyle ruhumuzun yapısı peygamberimizin ruhunun yapısıyla birbirine benzeşsin onun rengini şeklini alsın her insan olgun insan olan peygamberimizin kalıbına dökülsün peygamber şekliyle psikolojik bir kalıplanma identification aynı iyileşme evet. ve Peygamberimiz gibi olmak, yani hakiki mümin olmak, hakiki İslam, hakiki iman sahibi ve gerçek mümin olmanın, gerçek Müslüman olmanın e, bir yolu, bir metodu olarak karşımıza çıkıyor. Evet. Yani e, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz e, nasıl yaşadıysa o şekilde İslam yaşamak. Özet. Tarikatlar da bundan ibarettir. Bu yüzden bütün tarikatlara tarikat-ı Muhammediye adı verilir. Yani tarikatların böyle çok fazla farklı olmasındaki sebep, yani çok olmasındaki sebep, meşrep farkı. Hocam yani. yani bu kadar çok tarikat neden var yani? İşte Tadem, insanların ya, akılları farklı. Evet. Ondan sonra manevi dereceler farklı. Ve cealina mümküm derecat. Ayet-i de. Siz, faddana, siz, sizi evet. derecelerle birbirinizden farklı kıldık derece farklı olması amelinizde kalite farklıdır hmm. sen daha ihlaslı amel ediyorsun daha e, kaliteli iş çıkartıyorsun e, kaliteye Allah yatırım yapıyor derece veriyor, ücret veriyor evet. ve manen daha zengin oluyor e, sen kaliteli İslam yaşamazsan o zaman sen gece kondi Müslüman olursun gece kondi Müslüman olan da e, basit evlerde yaşar Kaliteli Müslümanlar çok büyük köşklerde yaşayacak. Zira evet. sahipleri sıddıklar, takva sahipleri, Allah'tan korkanlar, ağlayanlar, sabikun bil hayrat olanlar. İşte bu ve evet. fi zalike felyetenafes el mütenafisun. Yani e, siz işte bu konuda yarışın deniliyor. İşte olay bundan ibarettir. Kim kaliteli İslam yaşarsa onun ürettiği takva, aynı zamanda kendisi gibi düşünenlerin meydana getirdiği bir topluluğa da işaretler. Bu topluluklara tarikat deniliyor. Bir meşreptir, bir mizaç yapılanmasıdır. Efendim söyleyeyim bir e, seziş ortaklığıdır. Evet. Yani bu kolektif ruh rezonansları e, aynı frekansı sahibi olanları bir araya getirir. Onun için birisi tarikata gireceği zaman Falanca'ya gider, Fidancı Şeyh'e gider, istihara yapar. Acaba hangisiyle benim ruhum empati kurabiliyor? Kimle empati kurabiliyorsa onun yanına gider. Hı, kalabalıklar, kalabalıklar böylece çoğalır. Bir cemaat haline gelir. Ve tarikatlar bu şekilde e, yavaş yavaş teşekkür eder. Mesela kitabı ı Ahbar-ı Hallaç'ta Lüma Sinyon anlatıyor. Hallacı Mansur'un işte sohbet ettiği, Efem söyleyen Bağdat'ta E, ...Şenuziye... ...Medresesi... E, ...Camisinde... Evet. E, ...Zikir çektiği... ...Ders yaptığı... ...Üç kadar ashabı vardır diyor. <gülüyor> İbrahim bin Fatih bunlardandır diyor. Buna benzer bazı isimler veriyor. İşte onunla yatıyor... ...Onunla kalkıyor... ...Onunla hemhal oluyor... ...Hepsi Hazreti Hallaç... ...Meşrebinde... işte meşrepler, mezhepler... ...Görüşler ve manevi zevki... ...Farklılaşması... İnsanlarda eğer uyuşum sağlarsa bir araya getirmesi ve bir araya gelen insanlardan da tarikat gruplarının sosyolojik olarak meydana gelmesini belirler ve bu da çok önemlidir. Tarikatlar meydana gelisi aynı zamanda kişinin kendi kabiliyetleri ve karakterlerine göre de şekillenir. Evet. Mesela şunu söylüyorum. Senusî tarikatını Kur'an işte Senusî Hazretleri Ali bin e, Hüseyin el Senusî Hazretler kurmuş. Evet. Bu tarikat hep cihatla meşgul olmuş. Sömürge için gelen İtalyanlarla kavga etmişler. Evet. Bu tarikatta Senusülük çıkartmak için kılıçla savaşmak ve kılıç kullanı pardon özür dilerim e, Senusî tarikatı tüfek kullanmak Senus tüfek demektir. Evet. Tüfekçiler tarikatı Senusiye tüfekçiler demektir. Sondaki de te, çoğul T'sidir. Talebe, talibun, talebetün gibi, senusiyitun, tüfekçiler. Evet hocam. Bu şekilde tüfek kullanmasını bilmeyen insanlar bu tarikata giremezlerdi. Yani herkes savaşçı olmak zorundaydı. Hafızlık şartı da bu tarikatta hocam? Hafızlık evet. şartı, şartı da yine bu tarikattaydı. Evet. Yani tarikatı kim kurduysa ona göre şekilleniyor. Cihatçı karakterdedir. Evet. Mesela Dağıstan'da çekilen Naqşibendî zikirlerinde, hatmi hac 100 metrelik, 80 metrelik büyük salonlarda hep Ruslarla savaştıkları için büyük salonda Allah Allah Allah Allah diye yarım saat koşu yapıyorlar ve koşarken işte Ya'il Ezine ame işte bir izalakeetun fi'eten bir düşman ordusuyla karşılaştığı zaman Fethbutu, oldunuz yer sabit kalın, direnin. Evet. Vezkurullah, Allah Allah Allah, ya Allah'ı zikredin. Vezkurullah, hekesi yaran, çok zikredin. Lallekum tüflühün, başarıya ulaşırsınız, selaha erersiniz, kurtuluşa erersiniz diyor. İşte bunu koşarak yapmak zorundalar, idman üzere oluyorlar. Öylesine ki zikir 3-4 saat sürüyor. Her zikirde dervişlerin her birisi bir 10-15 kilometre yol koşmuş gibi oluyor. Hı. Koşarak zikir çekiyor. Koşma esnasında Allah'ı zikir ediyor. Çünkü savaşa öyle yapıyorlar onlar. Ruslara karşı. Ve tarikatın şekli de ona göre şekillenmiş. şu kurucusunun yapısına göre tarikatlar şekil alıyor. Evet. Tarikatlar peygamberimizin dönemine ve peygamberimizin sözlerine dayanmamaktır. dayanmamak tadır diye iddia eden ve bunu reddeden bir vaiz efendiye Esaderbii Hazretleri mezheplerin oluşumunun peygamberimizden çok sonra olduğunu örneğini vererek bu şekilde o inkarcı vaizi susturmuştur. Yani peygamberimiz zamanında tarikat yoktur sonra çıkmıştır diye o şekilde bazı şeyler söylüyorlar. Evet. Ve peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in zamanında olmaması demek yani bu mesela şu andaki tefsir ilmi peygamberin zamanında yoktu. Hadis de yoktu. İklam yani, da yoktu. mezhepler de yoktu. Yani. Fıkıh da yoktu. Meshepler de yoktu. Hiçbir şey yoktu. Ama bunların ilk nüveleri ilk çekirdekleri ilk oluşumları var mıydı? Evet. Vardı. mevcutlu evet. Ve burada bu hususta tarikata karşı çıkan bir vaiz efendinin sözlerine ile birlikte esader bir Hazretleri'nin yazdığı mektup şöyledir. Camide vaaz ve nasihat kürsüsünde bulunan bir vaiz Hoca Efendi'nin Müslüman cemaate karşı küstah ve edebe adaba uymayan tavır içinde doğrudan doğruya bu yüce tarikatları inkar etmeye yeltenmesi Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin saadet dolu zamanlarına Mesela Kadiri, Rifai, Bedevi, Nafşi, Gülşeni, Halveti, Celveti ve benzeri hiçbir tarikatın isminin Hz. Peygamber'in dilinden çıkmadığını, bu hususta kesin bir emir nebevinin ortaya çıkmadığını, sadır olmadığını, dolayısıyla bunların hepsinin sonlardan çıkmış bir bit'at olduğunu ileri sürerek tarikatlara dil uzattığını, eleştirildiğini anladım diyorum. Evet. E, peygamberimiz bu tarikatlarının adını zikretmemiştir nakşimendi kelimesini kullanmamıştır evet. Kullanmamıştır. yok demektir yoksa ortada sonradan ortaya çıkmıştır bidat demektir bidat midir bidat olduğuna göre de bunlar bizim tarafımızdan merğub değil merduttur rağbet edilmez reddedilmiştir bir düz mantık totoloji yapmakla bu şekilde yanılan bir vaize e, Esad-ı Hazretleri diyor ki önce o vaiz efendiye bir sormalı amel, ibadet ve diğer muamelelerimizde yegane yol göstericimiz olan her biri sevade azam, kibirze ahmer kırmızı kibrit gibi kıymetli o müşrih imamların yakın ehlinin, baştacı ümmetin kılavuzu, imamların yıldızı İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri, İmam-ı Şafii Hazretleri, İmam Maliki Hazretleri ve Ahmed bin Hanbel Hazretleri'nin mezheplerinden birini tercih etmek veya bu mezheplerden birine bağlı kalıp onun sınırları içerisinde amel etmek hakkında peygamberimiz tarafından bir emir verilmiş midir? Verilmemiştir. E, Ebu Hanife'den de bahsetmiyor Tabii, bahsetmiyor yani, çünkü ben... <gülüyor> peygamberin zamanında ne İmam-ı Azam vardı, İmam Azam, ne İmam-ı Şafii, ne İmam Malik, ne de İmam Ahmed bin Hanbel vardı. Evet. Yani şüphesiz onlar hayatta değildi. Hayatta olmayınca da peygamberimiz onlardan bahsetmesi mümkün değildi. Evet hocam. Efendim farz olan namazların kılınması için Hazreti Peygamber emir vermişti. Daha sonra ümmetin izma ile müştecilerin iştahatları kabul edildi. Ve bu şekilde eee İsteyen Hanefi mezhebinden, dileyen Şafii mezhebinden, kimisi Maliki mezhebinden, kimisi de Hanbeli mezheplerinden birini beğendi ve ona girdi. O zaman Hoca bu fikrine göre şu andaki Şafi, Maliki, Hanefi, Hanbeli bu gibi mezhepler de bir dağıttır. Çünkü Peygamberin ağzında bu imamların adı çıkmamıştır. Evet. Bu mantık yanlış bir mantıktır diye Esad Erbili Hazretleri e, bu şekilde susturmuş evet, ve ilzam etmiştir. Evet hocam. Ee, hocam, e, Esad Efendi Hazretlerinin bu fena ile alakalı daha önceki e, derslerimizde, e, daha önceki programlarımızda bu vahdeti vücutla alakalı bazı fikirlerinden bahsetmiştiniz. Yani fena e, ile alakalı Esad Efendi Hazretlerinin e, kanaati görüşü nedir? Yani dört türlü ölümden bahsediyor. Bunlardan biraz bahsedebilir misiniz? Efendim, tabi ölüm demek e, izafi bir ölüm. Yani mutlak, bizim bildiğimiz reel bir ölüm değil. Burada anlatılan. Ezrail gelecek, ruhunuzu kabzedecek, alacak, götürecek ve siz vefat edeceksiniz. Ölüm budur. Evet. Bu tasavvuftaki fenada bu şekilde bir ölüm yoktur. O İngilizler buna passing away kelimesini kullanıyorlar. Evet. Ama yanlıştır. O tabii mevtit tabi dediğimiz bildiğimiz ölümdür o. Sahudaki bir ölüm, bu ölüm o ölüm değildir. Bir derviş rüyada kendisini ölü gördüyse ha kendisine nefsin bir yanlış yönünde e, kaybolma ve bir nefsinin eksik tarafı gitmiş nefsinin e, Bir yanlış tarafı ölmüş, evet. yani derece kazanmış, yükselmiş anlamına gelir. Rüyada gördüğümüz, gerek kendi ölümlerimiz, gerekse başkalarının ölümleri. Bu gördüğümüz rüyaların tamamı, rüyayı gören kişinin manen tekamül ettiğini gösterir. İşte ölümün esas... metafizik yorumu, kozmik dilde rüyaların tabir denilen e, bilim dalında açıklaması bu şekildedir. Ölüm çok güzel bir şeydir. Yani olgunlaşma, olma, e, tekamül etmeyi ifade ediyor. Yani rüyada küçükbaş hayvan kesmek, büyükbaş hayvan kesmek. Tabii onda nefsi mutma inme yani, geliyor. Yani o da ölüm. Hayvan kesiyorsun, yani. hayvan kesiyorsun, hayvan kesiyorsun, hayır bir hayvan ölüyor, Kur'an-ı Kerim'de özellikle Ee, küçük baş hayvan, yani koyun türü hayvanları keserseniz nefsi mutmainine, makamına geldiğinizi gösterir. Evet. Ve bu makama geldiğimizin alameti de şu rüyalarda pek kolay kolay o yırtıcı, öldürücü, sokucu, zehirleyici, yılan, akrep, e, aslan kaplan, kedi, köpek, domuz, yılan gibi unsurlar görmez hale geliriz. <gülüyor> o hayvanları görüyorsak hala o rüyada koyun gördük, rüyada koyunu kestik, bu Nesmut ne nedir diye tabir yapamazsınız. Alameti, o tür bahsetmeymiş olduğumuz, kurban kezilmeyen hayvanların rüyada çıkıp gelmesi senin daha olgunlaşmadığını gösteriyor. O hayvan canlı, hareket halinde görüyorsun, işte o gördüğün sensin. Evet. Sen içindeki kendi köpeği görüyorsun. Kendi içindeki yılanı, kendi içindeki maymunu, fareyi, şüphe faresini, mala hırslı kurdu, efendim söyleyeyim, acımasız kaplanı Efendim söylüyorum öldürücü zehire sahip olan öldürücü zehir gibi zehire sahip olan yılan hüviyetli kendi nefsini görüyorsun. Rüyanda ne görüyorsan kendisin. Evet. İşte bunların biri öldüğü zaman ha, sen o yöndeki eksikliğin gitti öldü, ölünce de yükseldin, virtualize oldun, fazilet sahibi oldun, olgunlaştın ve makam sahibi oldun demektir. Sana derece veril demektir. Çünkü bu şekilde ölüm açıklaması bir yönüyle bu şekilde. Daha başka türlü psikolojik ölüm diye bir ölümden bahsedilir. Burada e, bahsedilen ölüm e, Esad Erbil Hazretleri dört tane ölüm var diyor. Teslimiyet manasında ele alıyor burada. Evet. Teslimiyet. Bu e, fena makamına erenler ne zatlarında ne de sıfatlarında bir mevcudiyet görmezler. Kendi zatlarında zatullah kendi sıfatlarında Allah'ın sıfatları yerleşir. Yani özü Allah'ta erimiş, Allah'ın zatında erimiş, müstehleke olmuş ve o şekilde onun zatıyla kendi zatı ayakta kalı hale gelmiş. Yani bir mala, mülke, paraya, şöhrete, makama, mevkiye, altına, gümüşe, paraya, herhangi birseye bağlı olmadan, dayanmadan sırf kendi özünü Allah'ın özüne yaslamak. ittikal, tevekkül ve fenafillah. Yani nefis, ego evet. vesaire bir şey kalmıyor. Ben kalmıyor. Benlik, i̇şte bu bir de Allah'ın sıfatlarında fani olmak var. Hmm. Allah'ın özelliklerinde, özünde değil. Özelliklerinde. Mesela çok merhametliyseniz Allah'ın merhametinde fani oldunuz. Yani o zaman siz merhametli bir insansınız demektir. Bu şekilde Abdurrahman derler o kişiye. Çok acıdığı için. İşte sıfatları bu şekilde Allah'ın sıfatı. Allah Rahman, sen de kendi kabiliyetin oranında Rahmansın. O zaman sana Abdurrahman derler. Hocam benim adım Bekir. Yok. Yeryüzündeki adın, üç boyutlu dünyadaki adın, ...ve mecazi dünyadaki adın Bekir... Evet. ...ama göklerde hakikat dünyasında... ...sen çok merhametli için, olduğun için... ...senin adın Abdurrahman... ...veya Abdurrahim... ...veya Abdurrauf... ...denilir. Bu bakımdan hepimizin... ...ismi bizdeki... ...galip sıfata göredir. işte bu şekilde... ...kendi sıfatlarımızı Allah'ın sıfatlarında... ...eritip... ...Allah'ın sıfatlarında... ...yaşamaya başladığımız zaman... Bunlar da bir ölüm oluyor. Zatın zata birleşmesi. Sıfatlarımızın Allah'ın sıfatlarına, birleşme manasını, ittihat, ittisal manasına değil de, yani, yani o Allah'ın sıfatlarının rengini alabilmek. Sılgat Allah dediğimiz için. Yani. O, o rengi alabilmek. Yoksa bir kul asla Allah olamaz. Çünkü hmm. Kur'an'ın keriminde, Kur'an'ı kerimde antropomorfiya yoktur. İnsan, Allah insandır diye bir fikir yoktur. Tanrı insan şeklinde form kazanır, şekil kazanır diye bir görüşten bahsedemeyiz. Evet efendim. benim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ölmeden önce ölünüz. Ya yani, mutu kable ente mutu. Bu şöyle ölmeden önce ölmek demek. Nokta isfeyda denilen bizim kalbimizde zikir vurduğumuz yer ölümün bulunduğu, kaderin bulunduğu, Allah'ın bulunduğu yer, Kur'an-ı Kerim'in indiği yer zikir vurduğumuz yer işte bir kimse bu şekilde ölmeden önce ölmek çünkü ruhumuz o noktayı süveydadan girer ve çıkar oraya ulaştığınız zaman ölmüşsünüz demektir onun için zikir çekmek ölmek demektir evet çünkü kalbin noktayı süveydasına gidiyorsunuz ölmeden önce ölünüz yani ruhunuzun bedene üflendiği o Metafizik kalbinizin e, giriş kapısı, penceresi olan noktayı süvedaya dalın. O bilinmezlikte bilinmez olun. Karanlık olun. Siz de nokta olun, kalın. Oraya ne şeytan bulaşır, ne cin gelir, ne de herhangi bir düş dünyadan uyar gelir. Orası sabittir. Orada direkt Allah'tır ve sırtınızı Allah dayamışsınızdır orada. Ama o hale ulaşmak için kendinden geçmek ve huşu içerisinde olmak Kaybet haline, hayret haline ulaşmak gerekir. İşte bu peygamberlerin bize bıraktığı, bıraktığı miras budur. Kur'an-ı Kerim'de kavli sabit kelimeyi, kavli sabit, sabit söz kelimesi, işte Allah sözü, kalpteki o noktayı süvedamız Orada Allah'a kavuşuyoruz, buluşuyoruz. Orada Allah akıl ötesi olduğu için, Biz de akıl ötesine sıçrıyoruz. Akli düşünmeler duruyor. Evet. Düşünme bitiyor. Düşünmenin bittiği yerde ruh, beyond of the line dediğimiz çizginin öbür tarafına geçiyor. Ölüm tarafına geçiyoruz. Ölüm tarafında yaşıyoruz. İşte fena makamı 3 aşağı 5 yukarı bu şekilde anlatılıyor. Ama hakikati ancak yaşayan, yaşayan kişiler tarafından bilinir. Burada Esad Erlili Hazretleri bir fenanın meydana gelmesi için dört unsura ihtiyaç olduğunu söylüyor. Birinci fena, ikinci fena, üçüncü fena, dörüncü fena. İşte zatta fena, esmada fena, sıfatlarda fena, fiillerde fena falan o şekilde bir fena mı var. Yani, yani fenanın ölmek. Dereceleri var. Anlamadım. Dereceleri var. Yani derece. Dört defa, dört fena makabına ermeden fenayı tam dediğimiz hakiki fenaya ulaşmak mümkün değildir. Evet. Kırmızı ölüm diyor mesela. El mevtul ahmar. Nefis ve şeytanla savaşıp kötülüklerden kaçınarak nefsi ibadet ve taate yönlendirmektir. Günah işlemeyeceğiz. Kötülükleri de kaçacağız. Efendim söyleyeyim. Nefsi böyle ibadetler Kur'an-ı Kerim'in emirlerine yönlendireceğiz. Evet. Bu şekilde Siz nefsinizin kötü yanları diri olan kötü yanlarını öldürüyorsunuz. Kötü olan yani kötülük icra eden hareketliliğini Et, etkisiz hale evet. oluyorsunuz. İşte bu şekilde kendini ibadete vermek, nefis ve şeytanla savaşmak kırmızı ölümdür. İkincisi ise El-Mevtül Ahdar İkincisi Pardon, el mevtü'l esvet. Siyah ölüm, siyah. kara ölüm. Evet. İnkarcıların ve muhaliflerin eleştirmesine, başkaların dedikodusuna, kötülemesine, insanlardan gelen eziyetlere sabretmeye ve tahammül etmeye siyah ölüm. Birincisi, ibadeti bol yapmak. İkincisi, insanlardan kötülüklere sabretmek. Siyah ölüm. Evet. Üçüncüsü, yeşil ölüm. Mevtu ahtar, bela ve musibetlere razı olmak. Yani Allah'tan bir bela mı geldi? Bir musibet mi geldi? İshan etmiyorsun. Yani elhamdülillah ala küllü hal. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. El hukmu lillah. Boynum eğik. Allah'tan mı geldi? Boynum eğik. İtiraz etmemek, feryat etmemek. Belayı gönderen Allah'ı belayı anlatarak başkasına Allah'ı şikayet etmemek gerekir. Biz de bir bela geldiği zaman başımıza o belayı başkasına anlatıyoruz. Anlattığımız an Allah'a şikayet ediyoruz. Kendisine bela verip de verdiğim beladan dolayı beni başkasına şikayet eden bir kimse kendisine başka bir Rab arasın. Ben onun Rabbi değilim diyor. Evet. Bir de yeşil ölüm var. El-Mevtul Ahdar. Bela ve musibetlere razı olmak. Yani bu şekilde yeşil ölümde bu şeyleri kabul etmek lazımdır. Mesela halkın mesela size çok zarar veriyor halk. Siyah bir nur meydana geliyor size. Kabiri ondan geleceksiniz. İbadeti çok yapıyorsunuz. Kırmızı bir nur meydana geliyor. Hı. Yeşil ölüm. Yeşil bir nur meydana geliyor. Nasıl oluyor? Bela ve musibetlere sabretmek. Bizim Ankara'da Mehmet Emin Aksiver amcamız vardı. 14 sene askerlik yapmış. Muhterem dostumuz Vasif Efendi amca. Ankara'da Hamamönü camisinde Balaban mescidi var. Evet. Hocam. Yaz mevsiminde, Ağustos'un başlarında camiye gittim diyor. O 14 sene savaşmış o gazi Mehmet Emin Aksiver amca, mübarek cami içinde. Baktım diyor, imama namaz kıldığı yerde diyor. Caminin arka tarafında müezzinlik mahfilin olduğu yerde on beş küçük çıdız bir lamba var. Baktım ki başının üzerinde başını tamamen kuşatmış yemyeşil bir nur gördüm. Bir bulutsu varlık, sekine denen bulut, protoplazmik böyle bir bulutsu bir varlık ama yeşil diyor. İçinde de beyaz beyaz bir şeyler parlıyor o yeşilin. Kafasının üzerinde ve omuzlarının üzerinde. O bir yandan zikir çöküyor... ...bir yandan da öyle bir... bulutsu bir şey, ışık pırıl pırıl parlıyor diyor. Evet. 15 şaka seyrettim... ...aman ne kadar güzeldi. Ve... ...ben dayanmış olduğum geride... ...yerde... ...böyle çıtırt etti kolum... ...yani o müezzin mafilindeki tahtayı... ...gızırdattım... ...şöyle kafasını kaldırdı... ...arkaya bakmadan... ''Hoş geldin vasıf efendi.'' Dedi. Ondan sonra geriye döndü. ''Beni görmeden benim adımla Önce bana zikretti. ''Evet.'' ''Hemen koştum elini öptüm. Baba bu senin her tarafını bir yeşil ışık kaplamış.'' ''Yeşil bir bulut var.'' ''Bu senin kuşatan yeşil bulut ne acaba?'' ''Oğlum kişi ahirette ışık yoktur.'' ''Kişi ışığını buradan götürür.'' ''Götürmek için de bir tarikata girmek lazım.'' Bir şeyhden Allah Allah diye zikir dersi almak lazım. Teessüf namazlarında Allah, Allah, Allah demek lazım. O ışık, o nur meydana gelir. İşte ahirette ışık yok. Işığımızı buradan hazırlayacağız. Ölünce ben bu ışıkla mezara gireceğim. Çünkü ora karanlık. Orada ışık yok. Işık burada hazırlanacak. Ben ışığımı hazırladım. Sana da tavsiye ederim sen de ışığını hazırla. Sen de bir tarikata intisap et. Sen de bir Allah Allah diye zikir dersi al, bir şeye intisabet ki senin de bir ışın olsun yarın sırat köprüsünde bu ışıkla geçeceğiz diyor. Yıllardan beri zikir çekecek'e ben ışığımı oluşurdum evladım sen de oluştur hadi bakalım diyor. Vazifeni ondan sonra tarikat dersi aldı, intisap etti, inşallah o da kendi ışığına sahip oldu. Geceleyin kalkıp zikir çekmeyen insan da bu ışık olmaz. İşte yeşil ölümle ölmüş ki bizim Mehmet'in Emin Aksu manevi olarak yani çok belalar musibetler 14 sene askerlik yapmış. Çok az az şûru çekmiş. Sonra onu yeşil nur kablamış. İşte ahirette kabirini o aydınlatacak, karanlıkta kalmayacak. Ve beni arkasına döndüğünde Vasıf efendi de arkasını döndü de o ışık yavaşça onun vücuduna girdi kayboldu dedi. Evet. Ama 15 şaka seyrettim. Aman hocam ne kadar güzel bir ışık. Ne kadar güzel bir ışık. Ahirette bunun hazırlığını yapıyor muyuz? Buradan bir ışık gidecek mi? El feneri. Şimdi sıra köpresinden geçeceğiz. El feneri lazım. İman ışığı lazım. İman doğru lazım. İman doğru işte bu şekilde kırmızı, siyah, yeşil, beyaz, renk renk ne de hangi özelliğin meziyetin varsa dünyada O meziyete göre ışık rengi belli oluyor. Belalara sabredenlere yeşil. Peygamberimiz yeşil peygamberdi. Çünkü çekmediği bela kalmadı peygamberimizin. Evet, yeşil renk, mavi renk bir uçtadır. Ultraviyole ışınları. Enferruj ve kırmızı ışınları da bir uçtadır. Bu iki yani mavi ile kırmızı rengi birleştirdiğin zaman en ortadaki renk yeşil oluşur. Ortada girenk yeşildir. Kırmızı renk hayattır. Mavi renk ölümdür. Hayat ve ölüm birleşir zaman yeşil meydana güdeşil Hem ölüm hem dirilik peygamberimizin kozum bir rengi odur. Ahfa zikrini derviş çekerken oranın rengi yeşil renktir ve peygamberimizin kademinin ayağının izidir. Göğsümüzün ortasında çektiğimiz ahfa zikri niye peygamberimi çok belalara sabretti ondan dolayı yeşil peygamber onun için yeşil demek aynı da hem kırmızıyı içine alıyor hem maviyi yani bütün renkleri içine alıyor anlamana da gelir çünkü alçatan, biz tam orta ümmetiyiz her iki uçla temasımız var ama aşırılıklara kaçmıyoruz Aşırılıklar merkeze topladık biz golden balance altın denge ümmetiyiz onun için dikkat etmek lazım Peygamberimizin yaşadığı hayatı yaşamak, onun peşinden gitmek, onun ahlakını, ahlak, ahlakıyla ahlaklanmak ve onun rengine bürürmek lazım. Onun elbisesiyle, ahlak elbisesiyle kendimizi elbiselendirmek, yani telebbüs Muhammedi lazım. En son beyaz ölüm, açlığa çok tahammül etmek. Sami Efendimiz, mübarekizat, öldüğünde işte 40 kilo falan öyle hep vücudu, kemik ve deri. O kadar çok açlık yaşamış ki, o kadar çok riyazet yapmış ki işte bu şekilde açlığı çok çeken kimselerde beyaz nur oluşur. Buna elmeutül ebyaz adı verilir. Yani beyaz ölüm denilir. Esader Beyazetlerine göre tanımaya sebep olduğundan ölünüz emri marifettir. Yani ölmek Allah'ı tanımak demektir. Hmm. Allah'ı tanımak istiyorsan öl. Hangi ölümle öleceğiz? Belalara sabır ölümüyle. Namaz, ibadet kılmak, emirlere yapışmak ölümüyle. Efendimiz Aleyhisselam açlığa katlanmak ölümüyle. Dedikoducuların dedikodularına sabretmek ölümüyle ölerek Allah'ı, marifetullahı elde ediniz. Evet. Göklere çekilip Renklerin ötesine geçmek gibi. Allah'a uslat ötelerin ötesine uçmak gibi. Bismillahirrahmanirrahim. Evet hocam teşekkür ediyoruz. Ee, kıymetli dinleyenler bir programın daha sonuna geldik. Hocamıza e, tekrardan teşekkür ediyoruz. İnşallah bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın efendim.